Yıldızların izinde Hazırlayan Mutlu Doğan Seslendiren Mustafa Aygün Müminlerin annesi Meymune radıyallahu anhâ Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile evlenmeden önce adı Berre olan Meymune Hazretleri 590 yılı civarında doğdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cömert, dürüst ve itaatkar anlamına gelen bu ismi taşımayı insanın kendini tezkiyesi olarak kabul ettiğinden adını Meymune olarak değiştirdi. Annesinin Hint, Havle bint Af olduğu bilinmektedir. Öz kardeşleri arasında Hz. Abbas radıyallahu anh'ın eşi Ümmül Fazıl Lübabe, Halid bin Velid'in annesi Lübabe es-Suhura ana bir kardeşleri arasında Hz. Hamza radıyallahu anh'ın eşi Selma bint Umeys, Cafer bin Ebu Talib'in eşi Esma bint Umeys ve resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile 3 ay kadar evli kaldıktan sonra vefat eden Zeynep bint Huzeyme'de bulunmaktadır. İslam'ın zuhurundan bir süre önce evlendiği Mesud bin Amr-es-Sekafi'den ayrılmasının ardından Ebu Ruhm bin Abdül Uzza ile evlenen Meymune, kocasının ölümü üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile evlenmek istediğini Ümmül Fazıl Lübabe'ye açmıştı. Hz. Abbas radiyallahu anh veya Cafer bin Ebu Talip radiyallahu anh da resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme onun nikahlamasını teklif etmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Umre'tul kazaya hazırlanırken Mekke'deki amcası Hz. Abbas radiyallahu anh'a haber göndererek meymune annemiz ile evlenmesine aracılık yapmasını istemişti. Hicretten önce İslamiyeti kabul eden Hz. Meymunen'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evlenme niyetini öğrenince kendini ona hibe ettiği, kendisini peygambere hibe eden mümin kadının evliliğini peygamber de onun nikahlamayı dilediği takdirde sadece peygambere mahsus olmak üzere onaylayan Ahzab suresinin 50. ayetinin bu olay üzerine indiği Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ona 500 dirhem mehir verdiği ve bundan sonra bir daha evlilik yapmadığı rivayet edilmektedir. Bazı evliliklerinde siyasi hedefler tegüden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu evliliğiyle hicretin dördüncü yılında vuku bulan ve 70 kadar sahabinin şehit düştüğü bir maune olayından sonra meymune annemizin mensup olduğu Arabistan'ın en güçlü kabilelerinden Amir bin Sa'sa ile akrabalık kurmak istediği anlaşılmaktadır. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz meymuni annemizi Mekke'de nikahlamak istemiş fakat müşrikler umre için kendilerine verilen sürenin dolduğunu söyleyerek onu şehri bir an önce terk etmeye zorlayınca bu evlilik Mekke-Medine yolu üzerinde bugün Nüveyriye diye bilinen serif mevkiinde gerçekleşmiştir. Evliliğin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihramlıyken mi yoksa ihramdan çıktıktan sonra mı yapıldığı konusunda farklı görüşler ileri sürülmüşse de nikahın ihramlıyken kıyıldığı sahih kaynaklarımızda yer almaktadır. Bu evlilikten sonra Amir bin Sasa kabilesine mensup heyetler Medine'ye gelip Hazreti Peygamber ile görüşmüş ve kabile halkı İslamiyet'i kabul etmiştir. Meymune annemiz hicretin 51. yılında serifte ya da Mekke'de bulunduğu sırada vefat etti ve serifte defnedildi. Cenaze namazını Abdullah bin Abbas radıyallahu anh kıldırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet ettiği hadisler Kütüb-i Siddete yer alan Meymune annemizin 76 kadar hadis naklettiği belirtilmekte. Bunlardan yedisi Sahih Hayn'de, biri yalnız Sahih-i Buhari'de beşi yalnız sahih-i müslimde bulunmaktadır. Rivayet ettiği hadislerden 60 tanesi, Ahmet bin Hanbel'in el-Müsned'inde yer almaktadır. i̇bn Abbas radıyallahu an resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, geceleyin nasıl ibadet ettiğini görmek için, bazen meymoni annemizin evinde yatmış, teyzesinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyandığında, kendisini de uyandırmasını istemiş ve, bu husustaki tespitlerini, rivayet etmiştir. Yıldızların izinde hazırlayan Mutlu Doğan, seslendiren Mustafa Aygün.